Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fıkıh kitaplarının birinci konusu taharet konusudur. Tahareti biz Türkçe kültüründe tuvalet temizliği diyebileceğimiz dar bir anlam için kullanıyoruz. Halbuki taharet evet temizlik anlamındadır. Ama fıkıh ilminde taharet e, hadesten ve pislikten temizlenmenin adıdır. Fıkıh ilminde hadesten ve pislikten temizlenmeye taharet denir. Hades manevi pislik demek, habes ise e, mücerred, elle tutulur, gözle görülür, pislik demektir. Tekrar ee, özetleyecek olursak e, taharet Türkçe'de e, tuvalet temizliğine verilen isimdir. Doğru bir anlam bu. Ama şeriat lisanında fıkıh lisanında hadesten ve habesten ya pislikten temizlenmeye verilen isimdir. Hades manevi kirlilik demek. Bu da bildiğimiz gibi iki türlüdür. Bir, abdest düzeyinde kirlenme var, bir de cünüplük düzeyinde, gusül düzeyinde kirlilik var. İkisine de hades denir. Birine hades-i ekbar, birine de hades-i esgar, yani büyük kirlilik, küçük kirlilik denir. Habez, yani lecaset ise kan gibi, idrar gibi, dışkı gibi, pis olan, Gözle görülür, elle tutulur, kaba konur, pisliklere verilen isimdir. Bu ikisinden de temizlenmeye taharet adını veririz. Taharetli olmak, temiz olmak demek, e, yani bir şeyde taharetten söz ediliyorsak, abdest ve gusül ihtiyacı olmamak demektir. İnsanın e, ne zaman, abdest, ne zamanda gusül ihtiyacı olacağını, abdest ve gusül başlıklarında ayrıyeten göreceğiz. Şimdi sadece taharet kelimesinin e, açılımını yapmış oluyoruz. Taharet sadece gözle görülür. E, pislikten temizlenme değildir. Aynı zamanda e, manevi pislikten de temizlenmektir. Bunun için Manevi temizlik olan abdest ve gusül, teyemmümle de sağlanabiliyor. Teyemmüm, yeri gelince onu da göreceğiz, suyun kullanılmasının engeli olduğu zamanlar, yani bir türlü suya ulaşılamadığında, bu iki türlü olabilir, ya su yoktur, ya da bir tıbbi engelden, sağlık engelinden dolayı su kullanılamıyordur, onun yerine teyemmüm yapılıyor. Su ibrikten, çeşmeden suyu akıtıp elini, yüzünü, kollarını yıkamaktır. Halbuki teyemmüm elini toprağa vurmaktır. Çeşmeden akan su eli temizliyor. Toprağa vurulan el toz toprak yapıyor eli. Ve onu yüzüne sürünce, kollarına sürünce temizlik yapmış oluyorsun. Çünkü buradaki temizlik, abdest ve gusül temizliği her ne kadar su ile yapılıyor ve bedendeki kirleri de temizliyorsa da asıl manevi temizlik söz konusu olduğundan onun yerine temizleyicilik yönü bulunmayan bilakis tozlandırıcı yönü bulunan topraklandırıcı yönü bulunan teyemmüm de geçerli olabiliyor. Tahareti açıklıyoruz. Taharet gözle görülen pisliklerden ve görülmeyen hükmi yani var kabul edilen manevi bir e, pislikten temizlenmenin adıdır. Buna da biz e, abdes ve gusül diyoruz. Manevi olan bölümüne abdes ve gusül ihtiyacına diyoruz. E, baddi pislikte daha sonra pislik çeşitlerini necaset diye sayacağımız zaman ortaya çıkacak. Onlar da kan gibi, idrar gibi, dışkı gibi, domuz ve köpek gibi hayvanların pislikleridir. Genelde temizliğin kalitesi namaz üzerinden ölçülür. Yani taharet pek çok şey için gerekli olmakla beraber taharetin arandığı birinci nokta veyahut da taharette yani gerek maddi ve gerek manevi taharette taharette seviye, en üst seviye, en kaliteli taharet seviyesi namaz seviyesidir. Yani namaz kılmaya müsait düzeyde taharet en iyi taharet ya da Allahu Teala'nın şeriatının emrettiği taharettir. Üç şeyde namaz düzeyinde taharet diyoruz ya en üst taharettir. Üç şeyde bu aranır. Birincisi e, beden tahareti, e, mekan tahareti ve elbise taharetidir. Bir taharetin namaz düzeyinde olması önce bedende gerçekleşmeli, sonra namaz kılınacak mekanda gerçekleşmeli, sonra da namaz kılarken üzerinde bulunan elbisede gerçekleşmelidir. Necaset oranları ayrıyeten geleceği için yani ne kadar kirlilik namaza engeldir, ee, ne kadar e, kirlilik bedende yahut da yerde bulunduğunda, mesela namaz kılacağımız yerde bulunduğunda temiz değildir. Temizlenmesi gerekir denir. Bunlar necaset yani pislikler başlığında tekrar görülecek. Ama taharet e, cümleyi tekrar toparlıyorum. Taharet en üst namaz düzeyinde, namaz için gerekli taharet düzeyinde yapılır. Bu da namaz kılanın bedeninin temiz olması, namaz kıldığı yerin temiz olması, namaz kılarken üzerinde bulunan elbisenin temiz olması. Burada bir e, paragraf açabiliriz ve diyebiliriz ki namaz 24 saatin e, planlı bir şekilde bölünmesinin nedenidir. Yani namaz mesela bir gün sabahleyin bir saat içinde halledilmiyor. 24 saate bölünmüş 5 vakit namaz söz konusudur. Bu da Allah-u Teala'nın namaz emri sayesinde Müslümanın 24 saat en üst düzeyde bedeninin bulunduğu yerin ve elbisesinin temiz olması demektir. Tekrar söyleyebiliriz. Ne kadar e, kirliliğe kirlilik deniyor. Bunların belli ölçüleri var. Manevi pisliklerden gusül veya abdest yoluyla e, temizlenilebilir. Maddi pisliklerden de e, temizlenebilmenin şartı o pisliği mümkünse gidermektir. E, mümkünse ne demek? Mesela kan, mesela idrar, e, pisliktir ve e, küçük avuç içi kadar bir yeri kirlettiği zaman yani avuç içinden daha büyük bir mesela 5 cm küp bir yeri kirletmiş kirletmişse idrar veya kan gibi bir şey namaza engel e, oranda bir kirlilik var demektir. Mümkünse bu temizlenerek namaz kılınır ama e, böyle bir özrü bulunan yani temizlerken bile kirlenecek düzeyde sıkıntısı bulunan Müslümanın böyle bir temizlik yapması gerekmez. O haliyle de namazını kılabilir. Bütün bu konuşulanlar ve Allah'ın şeriatının temel prensibi takatla sınırlıdır. Takat ne demek? Yani yapabiliyorsan Allah bunu emrediyor. Sıhhat nedeniyle, başka bir nedenle yapamadığın zaman Allah bunu kaldırır kulundan. İslam şeriatının yüsr dediğimiz yani kolaylık ve kaldırabilirlik yeteneği bu anda devreye girer. Abdest ve gusülle ile özetlenebilecek taharetin veya necasetin giderilmesiyle ilgili taharet emrinin nedeni nedir? Haram olan yapılması haram olan işleri mubah hale getirmektir. Cünübün abdestsizin e, Kur'an-ı Kerim'e tutması, cünübün mesela Kur'an-ı Kerim'e tutması haramdır. Gusle abdesti alarak haramı mubah hale getirir. Abdestsizin namaz kılması e, haramdır. Abdest alarak namaz mubah hale gelmiş olur. Eğer e, farz bir namaz kılınacaksa mesela, abdest almak farzdır. Eğer sünnet bir ibadet yapılacaksa, abdest almak sünnettir. Mesela Kur'an-ı Kerim'i abdestli olarak, gusüllü değil, abdestli olarak okumak, tutmaktan söz etmiyoruz. Abdestli olarak okumak sünnettir. O zaman abdest almanın hükmü de sünnettir. Ama Kur'an'ı cünüp olarak okumamak farzdır. Cünüplük hali olan bir Müslümanın da gusledip Kur'an-ı Kerim'i okuması farzdır. Yani bu temizliğin hükmü de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, Allah-u Teala'nın şeriatında emredilen işlerin nedeni sorulmaz. Yani kanunlarda olduğu gibi fıkı gerekçe göstermez. Çünkü fıkı veyahutta şeriat ibadet maksatı ile yaşanır. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Müslüman Allah'ın rızasını kazanırken teslim olarak kazanır. Gerekçe sorarak neden şu şu şu hikmetlerden dolayı şeklinde ayrıntıları aramak kulluk mantığına aykırıdır. Ve boyu büyük bir cürettir. Adeta gerekçesini inandırabilirse Allah bize biz şu işi yaparız denebilecek bir uslup ibadette kullanılamaz. Kullanılamaz. Ama bazı ayrıntıları hadisi şeriflerden, ayetlerden çıkarabilir alimler. Ee, mesela abdest ve gusül neden şart koşulmuştur? Böyle bir temizlik neden? Mesela neden insan kendisini dezenfekte edecek şekilde çok temiz e, malzemelerle e, temizlese? Neden bu bir abdest sayılmıyor? İlla bir ibrikten su döküp, çeşmeden su akıtıp abdest almak isteniyor. Yani mesela abdestten daha temizleyici şeyler var belki mesela e, kullanılması caiz bir su mikropludur onu kullanmak sağla da belki zararlıdır onunla abdest alıyorsun daha temiz daha hijyenik bir malzemeyle abdeste söz konusu olan organları temizlesek mesela yine e, abdest almış olmuyoruz neden ya, bu nedeni soramayız çünkü Allah'ın ahkamı tevkifidir e, ne demek tevkifim yani Allah'ın dondurduğu gibi bekler, emrettiği gibi yapılır, istediği gibi ortaya çıkar. Kullar kanunlarda olduğu gibi şu şu gerekçelerden dolayı ya da mahkeme kararlarında olduğu gibi şu gerekçeden, şu beklentiden dolayı böyle karar verilmiştir denemez. ibadetlerde bu yoktur. Ama abdese ve gusle döndüğümüzde onda bir sürü hikmetler görüyor olabiliriz. Mesela Abdest hem temizliği sağlıyor hem de organlarımızla el gözle işlediğimiz günahları da e, döküyor. Aynı şekilde abdestli hal şeytandan biraz daha e, uz uzak kalma halidir. Artı abdest e, maddi bir temizlikte sağlayıp daha hijyenik olmayı, daha sağlıklı olmayı da e, sağlar. Ama bunların hiçbir tanesi Hiçbir tanesi namaz kılmak için abdest almanın nedeni değildir. Peki neden nedir? Neden Allah abdestsiz namaz kılmayacaksınız buyurmuştur. Bitti. Başka bir nedene de gerek yoktur. Abdest ve gusül Allahu Teala'nın en büyük e, emirlerinden biridir. En büyük ibadet olan namazın da alt yapısıdır abdestsiz ve gusülsüz gerekiyorsa eğer, gusülsüz namaz kılınamayacağı için e, abdest aynı zamanda namaz demektir. Aynı zamanda tavaf etmek demektir. Aynı zamanda Kur'an demektir. Bu sebeple abdest kendi başına belki bir ibadet değildir. Namaz gibi. Ama büyük ibadetlerin altyapısını oluşturduğundan abdest o büyüklüğü, o azameti taşır abdestsiz namaz kılınamayacağı, abdestin, İslam'ın emirlerinden bir emir, Allah'ın e, emirlerinden bir emir olduğuna dair hem Kur'an'dan delilimiz var, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden delilimiz var, hem de ümmeti Muhammed'in bu konuda icma'ı vardır. Yani bunu biz başka türlü ifade edersek, abdestin delili Kur'an'dır, sünnettir, icmadır. Kur'an'da meşhur e, Maide Suresinin ayeti celilesi 5. ve 6. ayeti Ya evledin âmenu izâ kumtum iles salâti fâzsülû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi ve msehû birûsikum ve arcu lekum ilel ka'beyn Bu ayet abdestin delilidir. Yine Maide Suresinin 6. Ee, ayeti. Ve inküntüm cünü ben fattaharu. Cünüp Cünüpseniz tertemiz olun. Ve inküntüm cünü ben fattaharu. Bu ayette e, guslün delilidir. Sünnette de hadisi şerifler çok yoğun bir şekilde var. Abdestle ilgili gusülle ilgili çok hadis şerif var. Ama bunların bir kısmı faziletini sevabını anlatıyor. Ee, Ebu Dağud Tirmizi İbn-i Mace de rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor "Miftahu salati et tuhuru Namazın açılışı temizliktir. Buradaki temizlikle kastı nedir aleyhisselam efendimizin? Herhalde süpürgeyle alıp süpürmek değil abdesti kastediyorum ümmet Muhammed'in icmağı da vardır dedik. Ee, bu ne demek oluyor peki? Kur'an var, sünnet var. icma olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Şu olacak. Şimdi Kur'an abdest konusunda bir ayet koymuş. Cünüplük konusunda ayet koymuş. Hadisi şerifler var. Fakat acaba ashab-ı kiram bundan başka bir şey anlamışlar mıdır? Mesela tertemiz olun sözü. Cünüpseniz tertemiz olun sözü. Gusül değil de mesela arının o pislikten. Üstünüze cünüplüğü mucip hale getiren necaset bulunmasın. Demiş olabilir mi Allah Teala? İcma ne demek? Hayır. Banyoya girip tepeden tırnağa yıkanmaktır bu emir diye icma yapılmış. Aslında ayetin bulunduğu yerde hadisin bulunduğu yerde kimsenin icmağına ihtiyaç yoktur. Ama anlaşılma konusunda icma, bir kere daha ayeti, hadisi en azından nasıl anlamak gerektiği konusunda bize yol göstermektedir. Dedik ki bütün fıkıh kitapları taharetle başlar. Çünkü din temizlik dini. Dinin yarısı temizlik. Din, din temizlik dini. Pis Müslüman olmaz, Müslümanlığın bulunduğu yerde pislik olmaz. Bu hem maddi hem manevi temizliktir. Çünkü taharet kelimesinde manevi temizlik de var, yüzeysel, maddi, gözle görülen, nesnel diyebileceğimiz temizlik de var. Taharetin konuşulduğu yerde de, her fıkıh kitabında hemen Bismillahirrahmanirrahim fıkıh başlanırken su ile başlanır. Fıkıh kitapları da umumen miras konusunu anlatarak bitirirler kitaplarını. Çünkü Müslüman doğar, doğar doğmaz hemen yıkanır. Müslümanın dünya hayatında ilk gördüğü şey sudur. Ölünce de arkasından malı taksim edilir. Bir Müslümanın adına da son yapılacak iş miras taksimidir. Onun için umumen fıkıh kitapları su ile başlar, taharet ve su ile başlar, mirasla biter. Fıkıh kitaplarının bu usulü ayet hadisle sabit değil. Yani illa böyle olacak. Fıkıh kitabı başka türlü olmaz diye bir kural yok. Ama bu bir anlayış, idrak üzerine kuruluyor. Allah fukahamıza rahmet eylesin. Çok sistemli bir şekilde e, bu kitapları tehlif etmişler. Binaenaleyh bizim fıkıh ve taharet diye iki başlık açınca sudan konuşmamız lazım. Fıkıh lisanında e, pislik gidermek için gerekli su, veyahut da uygun sular, taharet için uygun sular diye iki başlık açıyoruz. Neden? Çünkü biz taharete Kapsamlı bir mana verdik. Dedik ki taharet maddi ve manevi temizlik demektir. Ama mesela araba yıkamak da bir temizlik çeşididir. Çamurunu gidermek için yıkıyorsun. Tuvaleti yıkamakla, Müslümanın elbisesini yıkamak aynı değil. Sokak yıkamak da temizliktir. Şimdi bir temizlik var, manevi yönü yok bunun. Sokağı temizliyorsun, arabayı temizliyorsun, banyoyu temizliyorsun, tuvaleti temizliyorsun... Bu bildiğimiz temizliktir. Yüzeysel temizliktir. Bir temizlik de var. içinde manevi boyut da var. Abdest alma temizliği, gusül temizliği. Evet, bunun maddi boyutu da var. Yani gusül alırken maddi bir temizlik de yapıyoruz ama manevi temizlik yapıyoruz. Bu manevi boyutuna ne demiştik işaret ederken? Teemmüm bunun yerini alıyor dedik. Temmum aslında bir temizleme çeşidi değil. Zira biz Taharet derken maddi kadar manevi bir temizlikten de kastettiğimiz için Onu da devrede gördüğümüz için Biz kullanılacak suları iki ana başlık altında alıyoruz Bir sokak temizliğinde bile kullanılabilecek kadar geniş bir su dairemiz var Bir de şeriatımızın taharet dediği şeyi yapılabilecek sular var Çünkü taharet başka temizlik başka bu temizlik yapılabilecek sular yağmur suyu, deniz suyu, nehir dere suyu, kuyu suyu, karın eriyen suyu, buzun erimiş hali ve pınar suyu. Bunlar dikkat ederseniz gökyüzünden yerden çıkıncaya kadar ki bütün su çeşitleri, başka türlü su yok dünyada zaten ya buz eriyor, su oluyor ya dereler akıyor, ya yerden pınarlar çıkıyor, ya gökten yağmur düşüyor nasıl oluşuyor filan ayrı bir konu bunlar genel su başlıkları bunlarla her türlü temizlik yapılabilir ancak şeriatımızın temizlik dediği şey nedir şeriatımızın temizlik dediği şey abdestin de guslün de içinde bulunduğu yani Müslümanı namaz kılabilecek temizlik seviyesine çıkaracak bir temizlik ki buna biz taharet diyoruz. Ha, buna gelince beş türlü suyumuz var. Bu sularda aslında şimdi saydığımız e, yedi çeşit sudan yani yağmur suyu, deniz suyu, nehir suyu bunlardan oluşuyor bu da ama bir kovanın içine konuyor, bir havuza konuyor veyahutta da bir yerde bir çeşit ...oluyor bu su. Kirleniyor, temizleniyor. Ben bunlardan... ...abdest düzeyinde... ...nasıl istifade ederim? İstifade oranıma göre... ...suların beş çeşidi var... ...ama sular alt aslında... ...yedi çeşit su ürüyor dünyada. Dünyada yedi çeşit su var. Ben onlardan... ...namaz kılma düzeyinde... ...istifade, taharet yapma... açısından istifade edebileceğim zaman beş çeşit oluyor bu sular. Birincisi temiz ve temizleyebilir sular. Kendisi temiz, temizleyebilir de. Birinci su çeşidi budur. Bu, bu su çeşidi nereden çıkıyor? Biraz önce saydığımız yedi çeşit sudan yapılıyor bu da. Ama suda üç ana karakter vardır. Suyun bir rengi var bir kokusu var, bir de tadı var. Temiz ve temizleyici nitelikteki su, yani bir numaralı suyumuz olan, hem temiz hem de başka şeyi de temizleyebiliyor. Yani onunla abdest alınabiliyor olan su, üç karakteri bozulmamız sudur. Nedir üç karakter? Renk, koku, tat. Yani bir kova su bir bidon su rengi bozulduğu zaman kokusu bozulduğu zaman tadı bozulduğu zaman çünkü dere suyunun bir tadı var deniz suyunun bir tadı var yağmur suyunun bir tadı var yağmur suyu normalde temizdir temizleyicidir berrak sudur yağmur suyu abdest alınır içilir her şey yapılır onunla ama çatıdan yağmuru Topladık suyunu topladık, aşağıda bir varile doldurduk suyu. Varilde benzin vardı. Suyu yağmur yağdıktan sonra aldık bir tasla, benzin kokuyor. Suyun üç özelliğinden biri gitti. Su kokuyor. Veya içine bir pislik düştü, o pislik rengini değiştirdi. Su üç özelliğinden birini kaybetti. Üç özelliğinden birini kaybetmemiş olan suya temiz ve temizleyici su denir. Bu ne kadar kaybederse bu üç özellikten bu vasfı kaybeder onu ayrıca görüşeceğiz. İkinci su çeşidi yani yaratılış itibariyle değil ibadet, taharet yapmaya müsaitlik bakımından beş çeşit dedik. İkinci çeşidi temiz temizleyici ama kullanılması mekruh sular var. Tekrar ediyorum. Birinci çeşit hangisiydi? Temiz ve temizleyici. Bir numaralı mutlak su bu zaten. İkinci çeşitte yine temiz. Temizleyici ama kullanılması mekruhtur. Bir parantez açıp bir ifade edelim. Fıkıh ilminde bir şeyin mekruh olarak kullanı, mekruh olarak adlandırılması yasaklık ifadesi değildir. Eğer fakih, tehrimen mekruhtur bu diye kayıt koyuyorsa, yani bu haram düzeyinde bir mekruhtur diyorsa o ayrı. Fakat mekruhtur deyimi önerilmez, tavsiye edilmez demektir. Yasak demek değildir. Şimdi İkinci su çeşidine dedik ki, temiz, temizleyici, fakat kullanılması mekruh. Bu şu anlama geliyor. Eğer bu suyla gusle dersen, iyi bir iş yapmamış olursun ama guslün caizdir. Bu suyla abdest alırsan namaz kılabilirsin. Ama mekruh bir iş yaptın, yani uygun olmayan bir iş yaptın. Bu, eğer başka su bulunmadığı için alternatifsiz kaldığım için böyle bir varsa hiç mekruhta olmayabilir o durumda. Hangi su temiz, temizleyici fakat mekruh? Ha, bu ev kedisinin içtiği ya da ağzını soktuğu su. Ev kedisinin ağzını soktuğu su. Veya ev gibi, ev kedisi gibi Evcil bir hayvanın ağzını soktuğu su demektir. Vahşi hayvanların ağzını soktuğu su ise mekruh filan değildir. Onun hükmü değişiktir. Sadece evcil olan kedinin, o evcil kelimesi de önemli, evcil çünkü kedinin de yabanesi var. Evcil kedinin ağzını soktuğu su e, aynı şekilde... Ee, evcil kediye benzeyen, evde beslenen o çapta yani pis olmayan şeriatımızın pis demediği hayvanlar e, eğer bir suya ağızlarını değdirirse e, o su temizdir. Temizleyicidir. Kullanılmaması önerilir. Kullanılırsa da haram, işlenmiş olmaz. Tekrar göreceğiz ön maddelerde, ileriki maddelerde vahşi hayvanlar yani avlarını parçalayarak yiyen hayvanların ağızlarını soktukları su necistir. O bu hükme dahil değil. Üçüncü su çeşidi ne açısından? Taharet yapılabilirlik açısından. Yaratılış bakımından yedi çeşit zaten dedik. Taharet yapılabilir bakımından üçüncü su çeşidi temiz temizleme yeteneği olmayan su demektir. Temiz fakat temizleme yeteneği yok. Yani taharet için kullanılamaz. Temizdir, pis hükmünde değil, necis değil. Onunla araba yıkanabilir, tuvalet temizliği yapılabilir, cam silinebilir. Ama taharette, yani abdest ve gusülde kullanılamaz. Bu da hangi sudur? Abdeste ve gusülde kullanılan sudur. Abdeste ve gusülde, tabii şimdi modern çağda biz, Lavaboya akıyor sularımız. Fakat bir de düşünün ki bir leğenin içinde abdest yapılıyor, gusül yapılıyor diyelim. Yahut da e, evde al, akıttığımız su e, aşağıda bir harkta toplanıyor. Abdest suyu karışmış oluyor o suya. O harktan bir daha e, alıp e, depoya döküp bir abdest daha alabilir miyiz? Alamayız. Yani abdeste kullanılan suyumuz vücuttan ayrıldığı zaman temizlik yeteneği kaybolmuş su olarak kaydedilir. Abdeste ve gusulde. Aslında bu su temizdir diyoruz. Neden? Çünkü Müslüman abdest aldığı zaman kolunda bir pislik yok. Yüzünde pislik yok. Belki ayağında vardır. Ayağında da pislik yoksa mesela yani abdest suyu bizim kolumuzu yıkadığımız zaman pislenmiyor aslında. Görünürde temiz su. Onun için temiz diyoruz bu suya. Lakin taharet için. Hangi tahareti kastediyoruz? Abdest ve gusül tahareti için e, kullanılması bir daha caiz değildir. Buna mai i mustamer, kullanılmış su denir. Manevi temizlikte. Başta dedik ki, hikmetlerinden sual olunmaz. Yani bu su acaba vücudumuzdaki günahları alıp temizlediği için mi? Manevi bir kirlik alıp götürüyor bizden. Böyle soruları sormaya gerek yok. Kullanılmaz, kullanılmaz. Vesselam. Ee, ve özellikle dördüncü su çeşidine gelmemiz gerekiyor pis su dördüncü su çeşidi pis sudur pis su içine necasetin karıştığı su demektir necaset ne ediyoruz necaset bölümünde onu göreceğiz ee, bu karışım ne kadar olursa mesela denize e, bir köpek düştü bu deniz kirlenir mi? veyahutta evimizdeki e, havuzumuza, yüzme havuzuna düştü, kirlenir mi? Suyun ölçüsü var. Eğer suyumuz az hükmünde ise bunun bir hükmü var. Suyumuz çok Su hükmünde ise onun ayrı bir hükmü var. Az su 5 çarpı 5 metrekare diyebileceğimiz yani 10 zira 10 zira eski fukahanın deyimiyle 5 çarpı 5 5 kere 5 kaç yapıyor? 25 yapıyor. 25 metrekare olan Havuz eğer böyle avucumuzu soktuğumuzda suyun dibine ulaşamıyorsak mesela 50 santim, 60 santim de derinliği varsa o çok sudur. Onun içine bir çocuk devletmiş olsa o su pis olmaz. Az su nedir onu konuşuyoruz. Az su. Çok suya gelince Tabi buradan ne anlıyoruz biz? Eğer bu kadar büyük değilse, mesela 4 metreye 3 metrelik bir havuzsa, onun içine necis olan bir şey, necisleri sonra göreceğiz, necaset, necis olan bir şey düştüğünde, o pis su, o temizlenecek artık. Yani mesela ne gibi? Ee, idrarlı eliyle e, kovaya insan elini soksa, kova bütünüyle pis olur. Bizim orada, o idrarı görmemiz gerekmez. Kova çünkü 5-10 litrelik bir şey, az. Veyahut da yanlışlıkla idrar sıçramış olsa, e, bu da e, çok rahat bir şekilde bizim o suyu pis kabul etmemizi gerektirir. Çok su, şu verdiğimiz ölçüyü aşan ya da dere gibi, nehir gibi akan sudur. Mesela bir dere akıyor. Onun içinde köpek pisliği, insan idrarı bulunması onu pis yapmaz. Ne zamana kadar? O kadar ki akarken üç özelliği bozulmuş olarak akıyor. Mesela dere akıyor ama leş kokuyor. Dere akıyor ama e, yukarıdaki bir Kanalizasyon artığı karışmış. Belki kokmuyor açık hava olduğu için ama kanal rengini almış. O artık temiz değil. Bu beşinci madde çok önemli. Eğer küçük bir kovadan, havuzdan söz ediyorsak, onun ölçüsü 5x5. 25 metrekarelik bir alan olacak. 60-70 santim derinliği olacak. Ayrıca ee, Ondan aşağı kalana küçük diyoruz. İçine bir şey düştü mü boşaltılacak olsun. Pis şeyleri göreceğiz sonra nelerdir pis. Hayır. Büyük suysa 80 metrekarelik bir havuz. Büyük yüzme havuzu. Mesela havuzlar çok yaygın şimdi ona örnek verelim. E, havuzda yüzerken çocuk korkudan, yüzme korkusundan idrarını yaptı. O havuzun suyu şeriat lisanında pis midir? Havuzun hacmine bağlı. 25 metekareden büyükse, 10 zira, 10 zirasa, eski fukadeyim ile, 25 metekareden büyükse ve derinliği varsa, derinliği olmayan yerde yüzülmez zaten. Çocuğun idrarını orada yapmış olmaz. O suyun tamamını pis yapmaz. Ama başka bir sahneyi görelim. Şimdi bir havuzu 10-15 tane çocuğa kullandırdık. Sonra havuzun yanına yanaşınca idrar kokmaya başladı havuz. Ne oldu burada? Burada suyun üç karakterinden biri tamamen bozuldu. O derece kirlendi demek ki su. Bu başka bir durum. Ama akan su, akıcı sular, yani dere gibi olan, deniz gibi olan sular, yahut da büyük havuzlar tat, renk, koku gibi özelliklerini kaybetmedikçe temizlik yeteneğini de kaybetmezler. Kaybettiği zaman, kaybetme tabii bir de cüz'i kaybetme var. Mesela şöyle diyelim. ya bu derenin suyu kokuyor mu kokmuyor mu? Bakıyorsun burnunla kokmuyor. Alıyorsun laboratuvara götürüyorsun. İçinde mikrob araştırması yapıyorsun. Bu içme suyunda bile olsa mikrop çıkar bundan. Yani yüzeysel temizlik şeriatını aradığı temizlik. Gözünle baktığında suyun, derelerin bir doğal rengi var. Yukarıdan bir köyün, Kanalizasyonu karıştığı için bu renk bozulmuşsa sorun yok. Bozuldu necis bu su. Bunun abdest olmaz, gusül olmaz. Fakat bulaşmamış. Yahut da bir yerden bir kanal bir şey bulaşmış ama e, avucunla alıyorsun hiç koku filan gelmiyor. rengine tertemiz köy deresi akıyor. E, tadına avucunla alıyorsun bakıyorsun tadı mesela e, o karışmış şeyin pisliğinden kokmuyor. Akan su temizdir. Dolayısıyla deniz kirlenmez hiçbir zaman. Niye? Denizi kirletemezsin. Ne zaman kirletirsin? Mesela şehirlerin kanalizasyonlarının karıştığı denizler var. Mesela 100 metre açılıncaya kadar sahile o o kokuyu hissediyoruz. Alıyorsun oradan bir bardak su, bir tas su, kanal kokuyu. Orada o zaman o suya pis hükmü verebiliriz. Büyük deniz kirlenmez ama su suluğunu kaybettiği zaman kirli sayılır. Beşinci su çeşidi şüpheli sudur. Yani temiz midir, temiz değil midir? Bu konuda şüphe vardır. Bu şüpheli su da bütün fıkıh kitaplarında e, evlerde kullanılan eşeklerin e, içtiği sudur. Eşeklerin içtiği su. Buradaki şüphe de ashab-ı kiramın bu konuda bize aktardığı bilgilerde farklılık olmasından kaynaklanıyor yani eşeğin ağzını değdirdiği su pis midir, değil midir bu konuda net bilgimiz yok. Yasak da net değil. Serbestlik de net değil. Bunu da ne yapıyor fukaha o zaman? E, bu bir şüpheli sudur diyor. E şüpheli su da ne demek? Abdest alabilirsin ama e, teemmümde yap yedek olarak. Böyle şüpheli bir su olursa teemmümde yapabilirsin. Lakin bu bu e, Şüpheli su, mesela şu demek değil, bir yerde, bir tarlada, bir kenarda namaz kılacağız. Suya bir baktık, su temiz görünüyor ama, ya bunlar çocuklar buraya gelip idrar yapmış olabilirler. Bu şüphe değil. Çünkü onun kuralını nasıl koyduk biz? Sen baktığında idrar kokuyor mu? Rengi değişmiş mi? Tadı değişmiş mi? Kokusu değişmiş mi? Yok. E buradan geçen çocuklar buraya itirar yapabilirmiş diye bir şey olmaz. Ya itirar yapanı göreceksin. Bu sefer küçük hacimli bir suysa oradan hapis alınmaz diyeceksin. Yahut da suyun vasıflarından bir tanesinin o suda kaybolduğunu göreceksin. Şeriatımız kılı kırk yarma yani şüphelenip septik bir mantıkla işlere bakmayı yasaklayan bir şeriattır bu adamlar şarapçı adamlar bu havuza muhakkak şarap akıtmışlardır şeklinde tereddüt olmaz gördüysen adam dediyse biz şarap şişesini o havuza atmıştık ya da havuzun dibinde şarap görüyorsun şarap şişesi görüyorsun bu tereddüt olur bu 5. maddedeki şüphe evlerde kullanılan yük eşekleriyle ilgilidir o eşekleri evlerde, köylerde besleyen varsa veyahut da başka bir maksatla besliyorlarsa eşekleri, o da oradaki abdest alınan suyun bulunduğu havuza ağzını soktuysa bu şüphedir. Bu şüphenin giderilebilmesi için de onunla abdest almak zorundaysak teemmüm yapıyoruz yanında.